1157, numaralı konu, Hz. Peygamber'in, kuşluk namazının faziletini anlatarak bu namaza teşvik etmesi, evet, Hazreti Peygamber bir askeri birlik gönderdi, onlar büyük bir ganimetle ve süratli bir şekilde geri döndüler, bir kişi, ey Allah'ın Resulü, bu birlik gibi çabuk dönen ve bu kadar çok ganimet getiren bir birlik daha görmedim, dedi, Hazreti Peygamber, ben size bunlardan daha süratli dönüş yapan ve bunlardan ganimet bakımından daha fazla olan bir gruptan haber vereyim mi, dedi sonra Güzelce abdest alıp sonra mescide giderek sabah namazını kılan ve mescidde bekleyerek kuşluk namazını da kıldıktan sonra evine dönen kimse, bundan daha büyük ganimetlerle ve daha çabuk dönen kimsedir, dedi.